Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Seni bize gönderen Rabbine yalvar da, bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz. Bunun tek bir çözümü var, onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Hatta Boğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha. Önce onlara hesap soracağım. Gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi? Ne dedin? Dur, bir daha söyle! Dur, yapma, yapma, yapma! Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz. 13. Bölüm Ömer Bin Hattab Bambaşka duygular içindeydi Öldürmek üzere yola çıktığı insanın peygamber olduğuna inanmış Bu kalbinin derinliklerine işlemişti Habbab'dan kendisini Resulullah'ın yanına götürmesini istedi Kim o? Hattab'ın oğlu Ömer Ya Resulallah Ömer gelmiş Ömer bin Hattab Hem de kılıç kuşanmış onun şerrinden Allah'a sığınırız. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum. Bırak onu gelsin. Eğer hayırlı bir maksatla geldiyse hayır görür. Kötü bir maksatla geldiyse sonu da kendi kılıcıyla olur. Peygamberimiz, kapıyı açın, bırakın onu gelsin. Eğer Allah onun hayrını dilediyse kendisini doğru yola iletir, dedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Ömer gelinceye kadar ayakta bekledi. Yanına yaklaşınca elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu niye geldin? Yüce Allah'ın senin hakkında azap ayetleri indirmesini mi istiyorsun? Sonuna kadar bu halde mi gideceksin? Allah'ım bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım İslam dinini onunla kuvvetlendir." Koca Ömer, Resulullah'ın manevi heybeti karşısında bir çocuk gibi hissediyordu kendini. Dizlerinin bağı çözüldü sanki. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Ancak şöyle diyebildi. Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim. Peygamberimizin gözlerinin içi güldü. O bir şeye sevindiğinde tekbir getirirdi. Allahu Ekber dedi. Arkasından tüm ashabı tekbir getirdiler. Allah-u Ekber. Ekber. Ekber. Ekber. Ekber. Ekber. Ekber. Ekber! Öyle ki bu ses Mekke sokaklarında yankılandı. Hz. Ömer'in İslamiyet'e girişi Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Kureyş müşriklerini çılgına çevirmişti. Ebu Cehil bir yandan söyleniyor, bir yandan da odanın içinde dolanıyordu. Biz ve Abdümenaf oğulları birbirimize onur için yarıştık. İnsanlara yiyecekler dağıttık. Onların yüklerini taşıdık. Kabe perdedarlığı bizimdir dediler, kabul ettik. Hacılara biz su dağıtacağız dediler Kabul ettik Şimdi içlerinden biri çıkıp Peygamber olduğunu söylüyor Bizden birine Tanrı vahyediyor diyorlar Buna asla inanmayacağız Onun doğruyu söyleyen biri olduğunu Asla kabul etmeyeceğiz Ömer'e güvenmiştim İşini bitirecekti Bu beladan kurtulacaktık Ama o da büyülendi Lanet olsun Lanet olsun Ebu Leheb'in öfkesini dindirmekse hiç kolay değildi. Hz. Muhammed'in ailesinden destek görüyor olmasına tahammül edemiyordu. Karısı Ümmü Cemil de kendisini kışkırtıyordu. Peygamberimizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar. Olanları duydun mu? Ne olmuş? Ömer de Müslüman oldu. <Gülüyor> Nasıl olur? Onu aramızdan seçerek Muhammed'in işini bitirmesi için göndermiştik. Nasıl olduysa onun sözlerini dinlemiş ve ona bağlanmış. Ah başımızın belası. Her şeyi mahvediyor. Yanlışın olmasın. Bizim bildiğimiz Ömer din değiştirecek bir insan değil. Geçen gün Müslüman olan cariyesini öldürüyordu neredeyse. Gözümle gördüm. Sen nasıl ilahlarını terk edersin diye kadını dövdü dövdü. En sonunda da sakın sana merhamet ettiğimi sanma. Yorulduğum için seni bırakıyorum dedi. <gülüyor> Bu Ömer Müslüman mı olmuş? Eee tamam ama uzattın. Evet işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha? İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Bir de gelinim olacaklardı. Onunla ilgili de haberlerim var. Senin beğenmediğin rukkiyeye Osman bin Affan talip olmuş. Evleniyorlar. İnanamıyorum. Kureyş'in en zengin ve en itibarlı ailesi. Kime talip olsalar sevinçle kabul edilirlerdi. Şuna bak. Muhammed'in kızı ve Osman. Böyle olmamalıydı. İnananlara etrafında pervane gibi çalelere efendilerine baş kaldırır oldu. Ve bu Talip de güyüye inanmıyor ama destek çıkıyor. Oğulları Ali ve Cafer Muhammed'in yanından ayrılmıyor. Akille Talip de Müslüman olduklarını ilan etmediler henüz ama onlarınki de yakındır. Kardeşin Erva da din değiştirebilir her an. Oğlu Tulet Muhammed'e bağlılık yemini etmiş. Akılsızlar! hepsi takılıp gidiyorlar onun peşine. Peygamberimizin halası Ervan'ın, 15 yaşındaki oğlu Tuleyb, İslam'a girmişti ve annesinin de Müslüman olmasını canı gönülden istiyordu. Anneciğim, sen Abdülmuttalib'in kızısın. Dedemin size tavsiyelerini bize anlatır durursun. Onun tek bir ilaha inandığını, Kabe'ye hürmetini, Allah'a olan güvenini senden öğrendim ben. Neden yeğeninin sözlerine kulak vermiyorsun? O, bir tek ilah olduğunu, ona saygıyla boyun eğmemiz gerektiğini söylüyor. Sence bunun neresi yanlış? Bak sen şu işe. Oğlum büyümüş de annesine yol gösteriyor. Yanlış olduğunu düşünmüyorum oğlum. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değildir. Sadece cesaret edemiyor. Henüz ablalarımdan din değiştirdiğini açıklayan olmadı. Ama kardeşin Hamza Müslüman oldu anne. Dayım Hamza gibi cesur olmalısın. Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir? ''Erkeklerin yapabilecekleri şeyi yapabilsek, kardeşimin oğlunu koruyabilirdik. Ama biz kadınların elinden ne gelir?'' ''Anne, bahanelerin seni bu hayırdan mahrum etmesine izin verme. Allah aşkına, sana yalvarıyorum, kardeşinin oğluna git, onu selamla ve ona inandığını söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et. Vallahi de billahi de yeğenin peygamberdir. Bu şeref sana yeter.'' ...sakın şeytanın sana mani olmasına izin verme. Oğlum... ...akıllı ileri görüşlü yavrum. Anneni geçtin. Benim yapamadığımı sen başardın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Haklısın. Gidip yeğenime gönlümde olanı söyleyeceğim. Sonra da bunu herkese ilan edeceğim. Senin gibi korkusuzca. <gülüyor> Annem... ...bana dünyaları versen <gülüyor> bu kadar mutlu edemezdin beni. Anne, Canım oğlum. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşinin Müslüman olduğunu duyan Ebu Leheb, ervayı aşağılamakta gecikmedi. İlk gördüğü yerde ağzına geleni sayarak onun dinini terk eden bir sapkın olduğunu söyledi. Duydum ki yeni yetme oğlun da sen de dininizi terk etmişsiniz. Ailemizde ne çok ahmak varmış. Bir adamın peşine takıldınız. Geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi hiçe saydınız. Ebu Leheb, haddini aşıyorsun. Muttalip oğullarının tek akıllısı sen misin? Sen bana ahlak dersi vereceğini... ...önce akrabalarınla nasıl geçinmen gerektiğini öğren. Ailende istenmeyen biri haline geldin. Kabilene arkanı döndün. Kardeşinin oğluna en büyük düşmanlığı sen yapıyorsun. İnsanlık bunun neresinde? Hani senin şerefin ve haysiyetin? Pişman olacaksın. Gel anne, daha fazla tartışmayın. Hepiniz pişman olacaksınız. Öyle bir girdaba kapıldınız ki... ...bu sizi yutacak. Muttalip oğullarının sonu olacak. Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Zeyneb'in eşi Ebu'l-As, İslamiyet'i kabul etmemişti. Fakat diğer müşrikler gibi aşırı bir düşmanlık göstermiyordu. Mutlu bir yuvası vardı, eşini çok seviyordu. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri Onun peygamberlik iddia eden bir adamın kızıyla evli kalmasının uygun olmadığını söylüyor Eşinden boşanması için baskı yapıyorlardı Ebu'l-As Zeynep'le evli kalman uygun değil Muhammed'i her yönden sıkıştırmalıyız Hem düzenimizi bu kadar bozup Hem de hayatına kaldığı yerden devam edemez Onunla ilişkini kesmelisin Bak benim oğullarım da ayrıldılar onun kızlarından. Gençsin, varlıklısın, yakışıklısın. Hangi kız sana hayır diyebilir? İstediğin kişi için sana aracılık da ederiz. Ne saçmalıyorsunuz siz. İşiniz gücünüz kalmadı, insanların evlerinin içine de mi gireceksiniz? Yanlış anlama. Biz senin itibarını düşünüyoruz. Ben namusumu, izzet ve şerefimi kimseye çiğnetmem. Kimsenin de buna dil uzatmasına izin vermem. Sen endişelenme Bunda kızacak bir şey yok Ebu Las. Biz senin tarafındayız Dininden dönmüş bir kadını evinde tutma diye dostça tavsiyede bulunuyoruz Bu tavsiyelerinizi kendinize saklayın Başka bir diyeceğiniz yoksa işim var benim Kardeşin hakim Müslüman olmuş diye duyduk Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz e sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi? Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık. İşinize bakın. Fazla ileri gittiniz. Biz ona akıl verdik sadece. Keyfi bilir. Muhammed'in kendisiyle uğraşmalıyız. Ona inananların kocaları da değil. Ümeyye seni tutan mı var? Ne zaman Muhammed'i zora sokacak bir şey yaptığında seni desteklemedik? Ee, o öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz demiyor mu? Evet, öyle diyor. Onu bu iddiasıyla alt edeceğim. Gelin benimle, Muhammed'in yanına gidelim. Ne yapacağını merak ettim. Hadi gidelim. İşte işte geldik. Kabe'nin yakınında oturalım. Birazdan Muhammed gelir. İşte geliyor Ey Muhammed Sana soracağım şeyler var Peygamberimiz Ümeyye'nin talebi üzerine ona yaklaştı Ve konuşmaya başladılar Sen şimdi öldükten Kabre girdikten sonra Tekrar diriltileceğimizi söylüyorsun Değil mi? Peygamberimiz sadece Diriltilmekle kalmayacaklarını Üstelik dünyada yaptıklarından Hesaba çekileceklerini söyledi Ümeyye Eline aldığı eski bir kemik parçasını ovalayarak umufak etti. Sonra şöyle dedi. Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl unufak oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz? Ümeyye bunları söyledikten sonra elindeki kemik tozunu peygamberimizin yüzüne üfledi. Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak Şöyle dedi Evet Ümeyye Allah tüm ölenleri diriltecek Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa Öyle diriltecek Ve sonra da seni cehenneme koyacak Ümeyye'nin içi ürperdi Az önce kabadayılık yaptığı adam nasıl oluyordu Bu kadar tesir edebiliyordu ona Onun bedduasını almanın İyi bir şey olmadığını hissetti iliklerine kadar. Arkasını döndü ve gitti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.